Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Oya Ayman Buğday Derneği'nden. Ee, bugün sizinle geçmiş programlarda da aslında birkaç kez konusunu ettiniz. Permakültür konusunda konuşacağız. Çünkü önümüzdeki günlerde Türkiye'ye permakültürün öncülerinden Penny Livingston Stark gelecek, konuk olacak. Ve İstanbul'da ve Fethiye'de iki ayrı atölye çalışması gerçekleştirecek. Konuğum e, Filistelek. Uzun yıllardır sürdürülebilir bir yaşam, doğayla uyumlu bir yaşam hayalini kuran arkadaşımız Filiz Terek. Filiz uzun bir zamandır Türkiye'de çeşitli e, sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. E, yurt dışında da aslında çok fazla etkinliğe katıldı. Çeşitli gruplarda, organizasyonlarda bulundu ve aslında ben kendisini iyi bir kolaylaştırıcı olarak tanıyorum. E, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, çeşitli organizasyonlarda kolaylaştırıcılık yaptı. Ama en büyük özelliği şu sıralar permakültür üzerine. ...yoğunlaşması ve Penny Livingston'ı da o Türkiye'ye ve onun sayesinde e, e, tanışacağız Penny Livingston'la ve o getirecek Türkiye'ye. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk merhaba. Şimdi permakültür tabii e, aslında belki dinleyicilerimizden bazıları permakültürün tanımı konusunda çok fazla bilgi sahibi değillerdir ama... E, e, Penny programından önce kısa bir permakültür Hı -hı. açıklaması yapalım tamam. ki hani aslında pen Livingston niçin geliyor onu bir şekilde daha rahat tamam. konuşalım diye. Bende çok kısa bir tanımı var permakültürün aslında permanent yani kalıcı ve agriculture tarım sözcüklerinin birleşmesinden meydana geliyor. Permakültür bir yaşam biçimini ifade ediyor diyor. Her ne kadar kalıcı tarım olarak çevirsek de kalıcı kültür bir yaşam biçimini ifade ediyor ve gıda ...üretimi, arazi kullanımı, topluluk inşa etmede doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve etik bir tasarım yöntemi aslında. Evet, evet. Ee, bilmiyorum sen bunlara başka ne ekleyebilirsin evet. permakültür konusunda? Permakültür bir tasarım sistemi. Hı -hı. Ben e, uzun zamandır düşünüyorum kısa bir ifadesi Türkçe'de nasıl bulunabilir karşılığı. Bugünlerde benim aklıma gelen sürdürülebilir yaşam alanları tasarımı. Hı hı. E, permakültür kısaca elimde şöyle bir tanım var permakültür insanları hayvanları ve doğal hayatı eş zamanlı destekleyen sağlıklı ve bereketli yaşam alanları yaratan çözümler üreten bir tasarım sistemidir zamanın ya ilk çıktığında daha tarım odaklı başlamış bir sistematik olup gittikçe daha hayatın her alanında insanların yaşadıkları farklı e, alanlarda ve farklı konularda tasarım ...çözümleri üreten bir sistem haline gelmiş. Yani daha kapsamlı bir hale gelmiş. Hı hı. Ee, ama tabii tarım yine hala bunun en temelinde hı hı. E, yer alan konulardan biri. Ama tarımın yanı sıra işte suyumuzu nasıl kullandığımız... ...enerjimizi nasıl kullandığımız, atıklarımızı nasıl yönettiğimiz... E, ...bütün bunları birbiriyle ilişkilendirerek e, sistemler kurgulayan... ...yani kendi kendine yetebilen, atık üretmeyen... ...çıktıları başka bir şeyin girdisi olarak kullanılabilen sistemler kurgulayan bir... E bir tasarım yöntemi. Tasarım yöntemi, <gülüyor> yöntemi aynı bir zamanda bir felsefe, aynı evet. zamanda bir kültür, aynı evet. zamanda bir yaşam tarzı. Evet. Filis peki Penny Livingston Stark. Evet. Ee, hem pen, kendisinden biraz bahseder misin hem de e, 19 Eylül'de Hı -hı. geliyor. Önce Fethiye sonra İstanbul'da evet. olacak biraz bu programdan söz eder misin? Evet. Ben permakültürü e, duyduğumdan ve öğrenmeye, keşfetmeye başladığımdan beri e, i̇lk gözüme çarpan e, uzmanlardan, hocalardan biriydi Penny. E, Amerika'da özellikle permakültürün e, yayılmasında ve e, yaygınlaşmasında çok rol oynamış. Permakültürle ilgili pek çok organizasyon e, ve siri, işte yer, tab tabandan harekette yer almış olan e, önemli bir hoca Penny. 25, yaklaşık 25 yıldır bu işin içinde. Konusunun oldukça uzmanı... Permakültürün yanı sıra işte doğal mimari. Mesela e, do, mimaride kullanılan doğal malzemeler konusunda bir uzman. E, toplumsal yerelden e, tabandan örgütlenmeler konusunda oldukça e, tecrübesi var. Tabii ki ekolojiyle ilişkili olarak işte mesela e, Amerika'daki ulusal doğal e, mimari asıl şeyini, e, birliğini, birliğinin kurulmasında aktif rol oynamış. E, yaşadığı yerde Kaliforniya'da, ee, yerel çiftçi pazarlarının kurulmasında rol oynamış. Kuzey Kaliforniya Permakültür Enstitüsü'nün kurucularından biri. Şu anda Regener Regenerative Design Institute, ee, yine permakültürle ilgili bir e, enstitünün kurucusu ve yöneticisi. Yani pek çok açıdan e, liderlik nitelikleri taşıyan, öncü niteliği taşıyan, ee, ...çok değerli bir hoca. Ben kendisiyle çalışmayı ve kendisinden permakültür öğrenmeyi çok istiyordum. Yani bu benim bir hayalimdi. <gülüyor> ee, Kaliforniya'ya gidemediğim için e, çözümü Penny'yi Türkiye'ye davet etmekte buldum. Bir de niye sadece ben öğreneyim? burada? Evet, aynı, aynı şekilde. tabii ki Bir yandan da tabii ki Türkiye'de bir permakültür ağının oluşması... ...bu işin de burada yavaş yavaş duyulması, bilinmesi, öğrenilmesi tabii ki hedefimiz. Böyle bir da var bu çalıştayların arkasında. Evet. Penny ile iletişim kurdum ve kendisi Türkiye'ye gelmeyi kabul etti. Bu arada hoş bir tesadüf oldu. Yine Peni'den Amerika'da e, permakültür eğitimi almış ve permakültür sertifikası almış bir arkadaşımız var. Andrew science Kendisi evet. Türkiye'de yaşıyor. <gülüyor> Aynı zamanda bir yoga hocası. Zaman zaman size de konuk evet, oldu diye biliyorum. Evet, evet. Ee, kendisi permakültür prensiplerini uygulamaya çalışıyor küçük bahçesinde. Evet. Kendi İstanbul'da. yaşadığı evde evet. uygulamaya çalışıyor. Bir yandan da hani bu işin Türkiye'de yine bilinmesi, duyulması için elinden geleni yapıyor. Onun da hani pen ile bir e, böyle bir ilişkisi olması e, tabii ki daha kolaylaştırdı işleri. Onun da desteğiyle bu kursu. Organize evet. ediyoruz. Şimdi 19 Eylül'de geliyor hı hı. ve Fethiye'ye evet. e, ayağının tozuyla evet. e, diyelim gidiyor. Aslında 15 Eylül'de geliyor. 15 Eylül'de geliyor. Hemen atlayıp. 19 evet, evet. E, Eylül'de kursa başlıyor ama evet. iki gün öncesinden tabii biraz e, nasıl bir yer olacağı. işte evet. Pastoral Vadi'de evet. bu Biraz onlardan verecek. bahsedelim. Evet Pastoral Vadi e, gerçekten e, yıllardır Ahmet Kize'nin... Evet. E, e, sürdürülebilir bir yaşam korumaya çalıştığı e, ekolojik çiftliklerden bir tanesi evet. Buday Derneği'nin de Tatuta Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri Projesi'ni yürüttüğü çiftliklerden biri. Evet. E, kurs burada yapılacak. E, biraz istersen o kurstan e, içerinden evet. bahsedersen. Penny yaklaşık bir ay kadar Türkiye'de kalacak. E, o kadar uzaklardan gelmişken e, onun tecrübesinden ve bilgisinden istifade edelim istedik. O yüzden... Biri kırsalda, biri şehirde olmak üzere iki tane çalıştay düzenlemeye karar verdik. İlki çalıştaylarımızın 19-27 Eylül arası Fethiye'de e, Pastoral Vadi'de gerçekleşecek. Pastoralvadi.com'dan e, dinleyenler bakabilirler. Hı -hı. Bu çok güzel çiftliğe, e, aynı zamanda yine işte sürdürülebilir yaşam vizyonuyla hayata geçirilmiş bir proje. Gerçekten çok güzel. E, permakültür öğrenmek ve uygulamak için de mükemmel bir alan. Ee, çok güzel bir çalışma olacağını ben inanıyorum. Ahmet Kizen de çok destekledi, sağ olsun. Ee, oldukça yani elinden geldiğince hani en iyi şekilde ağırlamak için bizi e, çabalıyor. Hı hı. Burada e, kırsaldakinde e, 8 günlük bir çalışma evet, bu, yani oldukça çalışma. uzun bir çalışma. E, epey konunun e, teorisine, pratiğine, detayına, evet. e, hikayesine gireceğimize inanıyorum ben. Aynı zamanda orada birlikte kalmanın bir hafta birlikte yaşayacağız. Onun da getirdiği bir avantaj var. Akşamları belki hikayeler paylaşılacak. Ee, hem birbirimizi tanıma fırsatı bulacağız, hem de belki bir A kurma fırsatı bulacağız. Sanıyorum bu e, çalışmaya, yani Fethiye'deki Hı -hı. çalışmaya Türkiye'den çiftçiler de katılacak. Değil evet, mi? ben bunun için özellikle bir çaba gösteriyorum. Ee, şimdiye kadar. E, bazı çiftçilerimiz, özellikle ekolojik pazar, işte ekolojik pazardan tanıdığımız çiftçilerimiz katılacaklarını evet. belirttiler. Bunlara yardımcı olmak, sponsor bulmak için de ben uğraşıyorum aslında. Penin'in de özellikle istediği bir şey bu. Orada bizim yereldeki hani üretim hem tarımı bilen, hem işte ekolojik tarımı bilen, hem de e, kırsaldan kırsaldan bilgisi, tecrübesi, evet, olan insanları bir araya getirip o bilgileri harmanlamak. ...onlardan da öğrenmek... ...gibi bir arzusu var Peni'nin. Bizim de öyle o yüzden. Yani biraz interaktif bir çalışma gibi de tabii olacak. Ki, tabii ki ben mutlaka. Bakalım. Sadece... ...permakültür budur ve bu şekilde yapılırdan... ...ziyade biz... Yerelden neler biliyoruz? Permakültürün getirdiği bize evrensel bilgelikler neler? Bunları nasıl yani ortak yönleri neler? Farklı yönleri neler? Ve nasıl harmanlayabiliriz? Gibi bir yaklaşım olacağına inanıyorum. Pastoral vadede yapacağımız çalışmadaki konu başlıklarından bazılarını ben paylaşmak istiyorum. Biraz fikir vermesi itibariyle. E, tabii ki permakültürün felsefesine, prensiplerine ve etik anlayışına gireceğiz en başta. E, sonrasında daha hani pratik konulardan bahsetmek gelir gerekirse alana analizi yani araziye bakmak e, arazi dinlemek ve hissetmek ve arazi şekillerini okumak daha doğrusu tabii ki doğa doğayı okumak doğanın işaretlerini görmek permakültür tasarım süreçleri ve tekniklerine bakacağız e, sürdürülebilirlik için ekolojik okur yazarlık yani doğadaki ve tasarımdaki bir takım örüntü ve süreçler e, doğada gördüğümüz bazı kendini tekrar eden e, Örüntüler neler yani pattern dediğimiz hı hı hı. tekrar eden ve bu prensipler neler bunlardan neler öğrenebiliriz ve kendi tasarımlarımızda bunları nasıl uygulayabiliriz? Ee, toprak toprağı öğreneceğiz biraz ve toprağa karbon mesela toprağı nasıl besleyebiliriz nasıl canlı tutabiliriz ayrıca ka karbonu toprağa nasıl göme gömebiliriz yani şu anda yaşadığımız evet, en önemli büyük problemlerden biri de, iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri karbon salımı. Bunu toprağa nasıl gömebiliriz ona bakacağız. Su hasadı ile ilgili çalışacağız. Yağmur suyu nasıl toplanır? Bunu günlük e, yaşamımızda ve tarımda nasıl kullanabiliriz? Buna bakacağız. E, bitki grupları, gıda ormanları denen bir şey var permakültürde. Hı hı. E, farklı katmanlarda bitkilerden yani uzun ağaçlardan başlayıp daha kısa ağaçlar işte e, daha sonra böyle farklı boylardaki bitkileri bir arada e, kullanarak nasıl bir gıda ormanı tasarlanır bunu ...uygulayarak öğreneceğiz. Çok ee, doğal mimariye bakacağız. Kendisi zaten dediğim gibi bir doğal mimari uzmanı. Onunla ilgili ufak tefek çalışmalarımız olacak. Bu bunlar başlıklardan evet, bazıları. Pastoral Vadı'de doğal mimari açısından gerçekten evet. güzel bir yer olacak sanıyorum evet, evet. bunu işlemek için. Hem kerpiç mimari, hem taş mimari, hem de ahşap, ahşap. mimarinin uygulandığı bir yer. Mümkün, evet. Evet, evet. İstersen kentle ilgili kursa ve atölye çalışmasına geçmeden önce bir müzik arası verelim. Tamam. Johnny Cash'ten Long Black Well adlı parçayı dinliyoruz. years ago on a cold dark night someone was killed beneath the town hall lights there were few at the scene but they all agreed that the slayer ran looked a lot like me now she walks these hills in a long black veil she visits the night winds wail Nobody knows, nobody sees Nobody knows with me The scaffold was high, eternity near She stood in the crowd and shed not a tear But sometimes at night, when a cold wind moans, in a long black veil, she cries o'er my bones. Now she walks these hills, in a long black veil, she visits my grave, when the night winds wades. Nobody knows, nobody sees Nobody knows but me The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die I spoke not a word, though it meant my life I'd been in the arms Of my best friend's wife Now she walks these hills In a long black veil She visits my grave When the night winds wail Nobody knows Nobody sees Nobody knows but me Nobody knows, nobody sees Nobody knows but me Evet, Johnny Cash'ten bir parça dinledik Long Blackwell. Şimdi Filistelekle sohbetimize devam ediyoruz. Penny Livingston, permakültür konusunda uzman Türkiye'ye geliyor. Biraz önce Fethiye'de yapacağı atölye çalışmasından bahsettik. Şimdi de daha sonra 8-11 Ekim tarihleri arasında evet. bir de İstanbul'da bir çalışma evet. yapacak. Bunun içeriği ne olacak? Ondan biraz bahseder misin? Bu çalıştay tabii ki kırsaldakinden biraz daha farklı olacak mekan gereği. Daha... Ee, belki teorik ve diyalog üzerinden gidecek, e, pratik uygulamadan ziyade. Burada biraz daha e, şehir ortamında e, sürdürülebilir yaşam e, nasıl yapılabilir? Yani elimizden geldiğince nasıl permakültürü de kullanarak tasarlayabiliriz, yaşayabiliriz? Bunlara Bu şehirden bakıyoruz. bir türlü ayrılamayanlar için değil mi? <gülüyor> Bu şehirden bir türlü ayrılamayanlar için. Şehir meselesi çok önemli. Yani tabii pek çoğumuz evet. kaçıp gitmek istiyoruz, buna ben de dahil ama... Ee, şehirlerin milyonlarca insanı hani ev sahipliği yaptı ve e, bir anda yok olmayacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve daha çok giderek hani şehirlerdeki popülasyon nüfus artıyor. O yüzden çok önemli bir konu. Bir de önümüzdeki dönemde e, yani çok yakın gelecekte hem petrolün petrol üretiminin zirve yapması hem de e, Iklim değişikliğinin biz önümüze çıkardığı bir takım tehditlerden dolayı şehirlerde yaşam belki daha da zorlaşacak. Hı hı. Bütün bu e, şeyleri yani koşulları hem petrolün hayatımızdaki etkisi ve petrolü kullanımını azaltarak nasıl daha sürdürülebilir bir e, yaşam tasarlayabileceğimiz hem de iklim değişikliği karşısında e, permakültür kullanarak ne gibi önlemler ve e, sürdürülebilir çözümler bulabileceğimizzi konuşacağımız bir e, çalıştay olacak. Ee, yine başlıklardan örnekler vermem Lütfen. gerekirse e, permakültür tasarımının prensipleri ve etik her zamanki gibi konuşacağız. Bu arada bu iki çalıştay birbirini takip eder nitelikte değil. Birbirine, her iki çalıştaya da katılabilir her insanlar. Her iki çalıştaya da katılabilir Hı -hı. insanlar ya da sadece birine de katılabilirler keyifleri Hı -hı. itibariyle. Ee, başlıkları paylaşıyordum. Evet. Permakültür tasarımının prensipleri ve etik anlayışı dedik. Şehirde uygulanabilecek küçük ölçekli üretken bahçe tasarımlarından bahsedeceğiz. Yerel gıda üretimi çok çok önemli. Daha önce de bahsettiğimiz evet. gibi tarım bu işin temelinde. Şehirde evlerimizde uygulayabileceğimiz permakültür tasarımlarına bakacağız. Bitkiler için ev yapımı organik gübre, kompost ve kompost çayından bahsedeceğiz. Hı hı. Belki bunun pratik uygulamasını da yapabileceğiz. ...dirençli, çeşitlilik içeren ve e, uyumlu şehir toplumları için çözümler. Yani sosyal, ekolojik ve ekonomik e, permakültür bir tasarım sistemi dedik. ve Sadece ekolojik çözümlere bakmıyor. Sadece tarım odaklı değil. E, sosyal, ekonomik ve ekolojik çözümleri e, birlikte düşünen, tasarlayan bir sistem. Küresel ekonomik kriz içerisinde yerel ekonomik fırsatlar, yerel ekonomilere değineceğiz. E, hı hı. bu Böyle bir kriz içerisinde nasıl fırsatlar yaratılabilir... Ee, yine toplumsal diyalog ve gelecek nesillerin müteşekkir olacağı bir gelecek vizyonundan bahsedeceğiz. Sürdürülebilir bir yaşam, sürdürülebilir bir dünya için vizyonsuz yola çıkmak mümkün değil. Elbette. Ee, çok sağlam, çok e, güzel bir vizyon olmalı ki ona doğru biz harekete geçebilelim. Ee, bu şehirdeki permakültür çalıştığımızda bu gelecek evet. vizyondan da bahsedeceğiz. Sen bunlardan bahsederken şöyle bir şey geldi aklıma şimdi iklim değişikliği diyoruz ki Hı -hı. şu anda gündemimizde hem gıda güvenliği hem iklim değişikliği en Hı -hı. önemli maddeler evet. arasında ve geldi gelecek dediğimiz aslında geldi iklim değişikliği Hı -hı. şu anda aslında olumsuz etkilerini yaşamaya evet. başladık evet. ve öyle bir noktaya geliyor ki çok kısa bir zamanda belki altı ...belki bir yıl içerisinde evet. aslında önlenemez bir noktaya. Artık geri dönüşü olmayan yani bir noktaya, noktaya gelecek. gelecek. Hatta bazı uzmanlar belki de geldi diyorlar. Çünkü evet. bazı şeyler aslında hesaplanamıyor. Evet tabii ki. Ee, ve e, bugün permakültürde söz konusu olan şeylerden biri de... Hı hı. ...bunu engellemek ya da artık... E, bir şekilde iklim değişikliğini nasıl önleyebiliriz'in yanı sıra aslında geldiğinde ne yapabiliriz? Yani evet. iklim değişikliği olmaya başladığında biz nasıl sürdürülebilir evet. yaşamlarını? Buna nasıl Aynen. uyum sağlayabiliriz de galiba Kesinlikle. gösteriyor Burada değil mi? anahtar kelime ya da kelime öbeği diyelim dirençli toplumlar. Yani hı hı. biliyorsun bir de Transition Movement diye bir hareket var dünyada. Bir evet. geçiş, bir dönüşüm hareketi. iklim değişikliği ve petrol üretim zirvesi. Ee, ...öncesi ya da esnasında nasıl dirençli toplumlar yaratabiliriz... ...nasıl e, hayatta kalmayı ve e, hani hayatımızı sürdürmeyi başarabiliriz evet. sorusuyla bakan bir hareket... ...permakültürde evet. de öyle, dirençli toplum e, tasarımı üzeri, üzerinden gidiyor aslında... ...yani işte gıda üretimimiz diyoruz, enerji kullanımımız, e, ulaşımımız, suyumuzu nasıl kullandığımız... Ee, kendi bir takım sosyal süreçlerimizi nasıl tasarladığımız yani toplumsal diyaloğu nasıl kurduğumuz çok çok önemli bu direnç, dirençli toplum e, konusunda bir şeyler evet. yapabilmek için. Evet. Peki bu iki kursa e, atölye çalışmasına Hı -hı. katılmak evet. için ne yapması gerekiyor e, katılmak isteyenlerin? Dinleyenler e, bana e-mail gönderebilirler. E-mailimiz e kollektifbilinç Hı hı. İstersen tekrarlarım kolektif bilinç tek L ile Tekle. yazılıyor kolektif bilinç C ile at gmail.com Evet e, ya da permakültür Türkiye Penny Livingston şeklinde Google'larlarsa, interneti araştırırlarsa e, sanıyorum sürdürülebilir yaşam bloğunu bulacaklar hı hı. benim e, bloğum oradan da bilgi edinebilirler e, bu şekilde bana ulaşabilirler evet. Evet. O zaman e çok teşekkürler Filiz katıldığın ben için. Ben e Ayrıca çabaların için, için de çok teşekkürler. Hepimiz e için teşekkürler. 19 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında Penny Livingston e önce Fethiye'de sonra İstanbul'da iki atölye çalışması yapacak permakültür konusunda. E buna katılmak isteyenler kollektifbillaync.com adresinden Filiz TL'ye başvurabilirler. Evet. E sihirli formüller beklemek yanlış. E ya da ...kahramanlar gelmeyecekler büyük bir ihtimalle. O kahramanlar biziz, sihirli evet, formüllerde <gülüyor> elimizde. E, permakültür bu sihirli formüllerden bir tanesi aslında... ...ve doğayla uyumlu kentte ya da kırsalda yaşama konusunda sağduyulu çözümler getiriyor. Bir şey söylemek evet, istiyorsun. Evet, yani. şunu <gülüyor> eklemek istiyorum. Yani permakültürün sihiri benim görebildiğim kadarıyla... ...o bahsettiğin kahramanların biz olduğumuzu ve çözümlerin elimizde olduğunu fark etmemizi sağlaması... ...yani bizi gözümüzü açması birazcık aslında... Evet. Permakültürün sihri burada. Evet o zaman e, permakültür e, yani bu sihiri hayata geçirmek ya da kahraman e, kendi kahramanınızı e, bir şekilde e, yaratmak için hı hı. E, bu seminere e, katılabilirsiniz. Bu atölye çalışmasına ve permakültür hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Programa her zamanki gibi e, her cumartesi Şişli'de e, devam eden e, açılan %100 ekolojik pazara sizi davet ederek kapatmak istiyorum. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşçakalın.